İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhaba İzel, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba canım. Haftanın karikatürleri bu sefer ortak yayın değil mi? Evet bu defa haftanın önemine binaen iklim acili ile ortak yayındayız. Evet ortak yayın yapıyoruz. 23 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi'nde küresel ısınmayı 2030 yılına kadar bir buçuk derece sınırında tutmak için gerekli işte somut adımların atılmasını bekliyor. Dünya ve Greta. Biz de destek oluyoruz değil mi? Biz de destekliyoruz. Evet. Kuvvetle ve çok yani büyük bütün işçi sendikalarından, büyük şirketlerin çalışanlarından, teknik şirketlerinde işçilerinden inanılmaz bir destek gelmeye evet. başladı. Ve altı kıtada, Antarktika'da dahil Olacak bakalım. 20-27 Eylül arası iklim grevi haftası. Evet. Ve ama 20 Eylül'de ve 27 Eylül'de de genel grev var. Genel. herkes e, en azından e, gün boyunca e, bir kısmı e, işi bırakacak. Yap, ne iş yapıyorsa çalışmayacağız. Ama ben emekliyim. Biz, biz evet. Tamam, haber, başka haberciler şey. çalışmada ama bence? Haberler çalışmalı. Biz de grev gözcülüğü yapacağız işte. O yani ne, ne yazık ki ben kendi çevremde yakın çok yakın çevremde bile bu e, konuya gereken ilginin gösterildiğini gözlemleyemiyorum. göremiyorum. Olacak yani. olacak. Bir e, böyle bir vurdum duymazlık sanki bir e, hani benden sonra tufan düşüncesi kesinlikle değil. Onu diyemem e, haksızlık olur ama. Yani çünkü kim çocuklarının, torunlarının ne bileyim gelecek kuşakların sağlıklı bir ortamda büyümesini istemez ki... ...gezegenin geleceğini düşünmez ki... bence. Bu umursamazlığın temel nedeni medyanın tutumu. Evet, kesinlikle öyle. Greta da aynen onu söylüyor. Bilmiyor insanlar ve fark edemiyor. Ekranlarının başında kilitlenmiş ister bilgisayar evet. olsun, ister cep telefonu bir biraz, olsun, ister televizyon olsun. Biraz şu yok mu? Ya bize bir şey olmaz abi. BBVA. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte bu değişecek. Yani değişecek. Tarihin en büyük e ayaklanma günü e, olması ihtimali var diyor Bill McKibben. Ben de katılıyorum doğrusu. çok Aslında bize de çok iş düşüyor. Yani e, insanları şoke etmek adına yani olur olmaz yerlerde kimi e, uygunsuz da kaçsa bazı toplantılarda mesela e, kalkıp bu konuyla insanları e, uyarmak, e, şoke etmek. Gerçekleri söylemekten evet. ibaret. bir evet. ne diyorsun. Evet ama gerçekler işte her zaman eee Olduğu gibi algılanmıyor yani. Ee, peki. Ee, biz bu haftaki programımızı tamamen e, bu konuya ayırdık. Karikatür bandımızı da Avustralyalı e, çizer, aktivist bir çizer Andrew Malton. E, çizdi, hazırladı The Guardian için. E, kendisi First Dog on the Moon, aydaki ilk köpek olarak e, imzalıyor ve tanınıyor. Müstearı bu e, karikatür ismi. Guardian'da çiziyor dedim. E, aynı ismi taşıyan bir bloğu var. Ve üstelik de sık sık böyle bir köpek kıyafetiyle kılığında sahneye çıkıyor sahne performansları var hem televizyonda evet, hem de doğrudan komediye evet bir insan ee, kendi siyasi karikatür anlayışını da yine kendi bir tanımı var anarko marsupialist <gülüyor> ben değil de bakamadım ne demek hocam bu size sorayım keseli hayvanlara deniyor galiba Avustralya'da tabi kangurular var yani, e, şeyde var mı e, siyasi e, sözlümde ana anarko, Anar Mark anarko <gülüyor> marsupyalist anarko marsupyalist marsupyal keseli hayvan demek Evet. E, tabi Avustralya olduğuna göre keseli işte kanguru anarşist bir kanguru diyebilir miyiz evet o zaman? diyebiliriz ama kendisi bir de penguen olarak penguen çiziyor evet baya şey e, ...ata erkilliğin ve kapitalizmin dünya yüzünden sökülmesi gerektiğine inanıyor. Böyle bir inanca sahip. Ve ben bunu yapacak insanlar hakkında karikatür çizerek kendi rolümü oynuyorum diyor. Öyle bir rol biçiyor kendisine. E, Andrew Malton bunun için e, işte dediğin gibi bir e, çizgi karakter e, yarattı. ...sevimli fakat... ...bence biraz daha asabi bir penguen bu. Asabi evet. Baya yani biraz değil baya asabi. <gülüyor> Adı da Brenda. Yani dişi herhalde. Evet. Sivil itaatsızlık pengueni Brenda. Evet. Şimdi ben Brenda... E, ...Maldo'nun e, bantlarında... ...Uzun Uzadı'ya konuşuyor. Amacı insanları uyarmak. E, geçtiğimiz aylarda da... ...geçen yıldı galiba bu evet. zamanlar... ...onun bir bandını... ...yine anlatmıştık burada... Ee, bu kez 4 Eylül günü The Guardian'da e, yayınlanan e, ve Türkçe çevirisini de hem iklim acil hem de haftanın karikatürlüğü için, için e, bu ortak program için yapan Ömer Madra yaptı e, Türkçe çevirisini. Bandın tamamını da galiba Açık Radyo'nun web sitesinde görüntülü olarak izleyebileceğiz. Evet onu seçtik bugün zaten bu bandı tamam. haftanın. Türü. Harika. Ama... Şimdi o zaman sözü aktivist penguen Brenda'ya bırakıyoruz. Ee... Peki ben başlayayım. Birlikte tabii, okuyalım. Tabii. Sivil itaatsizlik pengueni Brenda soruyor. Gezegeni kurtarmak için nelerden vazgeçeceksin diye. Ve sivil itaatsizlik pengueni Brenda böyle başta ilk karede konuşuyor bakarak bize. Direkt bakarak. İklim aciliyetinin bir yan etki değil. Kapitalizmin bir özelliği olduğunu biliyoruz artık. Ayrıca bunun hem senin evini hem de benimkini yerle bir etme yolunda olduğunda biliyoruz demiş. Bir de dipnotu var. Yani kapitalizme yıldız koymuş dipnotu. Ya benim sevdiğim tanımla alabildiğine para kazanma peşinde koşan ve bu koşturmaca sürecinde yeryüzünü tarumar eden bir alay sosyopat demiş. Kapitalizm, Kapitalizm mi? Için, evet. Evet. evet. Kapitalistler için. De. Kapitalistler için. <gülüyor> evet. Evet. evet. E, i̇kinci karede e, bu defa e, asab penguinimiz e, bir bayrağın önünde. Bayraktaki sözcükleri maalesef çok küçük olduğu için ben okuyamıyorum ama e, bir tür isyan Mesela. isyan bayrağı. O. Evet. E, bir penguin olarak sana şunu söyleyebilirim ki iklim felaketine getiri, getirilebilecek tek geçerli çözüm. Bütün ezilen halklar özellikle deniz kuşları için ve onlar tarafından kurulacak küresel anti ekoloji hareketidir. Bu hareket bizzat doğası gereği devrimci bir hareket olacaktır. Diye sonra da devam ediyor üçüncü kareye geçersek yapılacak çok iş var diyor. Eğer, eğer ey siz yüzgeçsiz insanlar kendinize bazı zorlu sorular sormak zorunda kalacaksınız. Mesela Neleri feda etmeye razısınız? Mesela işte burası çok önemli. Evet. Arabalarımızdan vazgeçmeye hazır mısınız? Şehirlerde ulaşım neredeyse sıfır kamusal ulaşım araçları sırf. ve bisikletlerden. Sırf kamusal ulaşım araçları ve bisikletlerden ibaret olacak. Çalışma hayatı ve toplum kendilerini farklı bir şekilde örgütlemek zorunda kalacaklarını bilmeli. ...burada bir arabanın üzerine... E, ...yasak işareti çizilmiş... ...artık sadece daha temiz arabalara değil... ...daha az arabaya ihtiyacımız olacak... ...çoğu insan yürüyecek ya da... ...bisiklet kullanacak... ...evet, geleceğin tahayyülü bu da... ...bir sonraki karede de... E, ...bir uçak görünüyor... ...göklerde uçarken... ...köşeden de konuşmaya devam ediyor... ...Brenda, Penguin... Bazı arabalar için kolay ama uçmaktan vazgeçmeye hazır mısın? Havacılık halen küresel emisyonların %2'sine yol açıyor ve bu oran düzenli olarak yükseliyor demiş. Ve özel jeti olanlar dahil herkes çok daha az uçmalı ama her halükarda süper zenginlerin bu konuda kaygılanmasına gerek yok çünkü onlar yenip yutulacak demiş. Evet bundan sonraki karede devamı var tabi. Fakat burada penguen sayısı da artıyor. Dört tane de küçük penguen görüyorum arkada. Koloniyi toplamaya başlamış e, Hatta Brenda. Hatta sağ alt sağ üst. Evet evet arkada iki tane var. daha var. Çok evet. küçük onlar. Gözlüklerimi değiştirmem gerekiyor galiba yakın zamanda. <gülüyor> Şimdi e, bu arada Brenda'nın bir gözü küçük bir gözü de büyük. Yani evet. Asabiyeti doğrudan geliyor herhalde. <gülüyor> evet. evet devam ediyor Brenda. Et ve süt ürünleri tüketmekten vazgeçmeye hazır mısın? Ya balık? Endüstri tarımı ve yoğunlaştırılmış balıkçılık inanılmaz tahribata yol açıyor. Yani onları da bırakmak zorundasınız. Parantez içinde pengüvenlerin yemeği sardalyeleri ise dışarıda bırakıyoruz. Ben de buna itiraz <gülüyor> ediyorum. Ne demek yani? Evet devam ediyor. Çimento endüstrisi bir ülke olsaydı dünyanın en büyük üçüncü karbondioksit salımcısı olurdu. Yüzde emisyon insanlar elbette bina burada tabi bir şey vurgu hatası yaptım. Yani %8 e, emisyon diyor. Evet yani. %8 emisyon. Ünem işaretini yani, görmedim. Çin ve Amerika'dan evet. sonraki en büyük sektör, ülke oluyordu. %8'le. Doğru. Doğru. İnsanlar elbette bina inşa etmek zorunda ama bu tüketim değişmek zorunda. Belki rüzgarların süpürdüğü çıplak kayalar üzerinde barınmayı denemeli. Baya geçerli bir şey bu. Yeni durumlarını anlatıyor evet. yani kutupta, güney kutbunda. Ondan sonra devam ediyoruz. Bir sonraki karede intihara varan bir aptallık diye de bir şey var, duvara ilan konmuş. Diş fırçaları, kullan, attıraş bıçakları, bilgisayarlar, okyanusun dibini boylayan helyum balonları filan çocuk oyuncakları. Hepsi kirletiyor işte plastik. Ve şöyle diyor planlanmış miyat doldurma dönemi kapandı artık yani planned obsolescence deniyor buna. Yani bir süre sonra geçtikten sonra raf ömrü de oluyor ve atıyorsun bulaşık makineli hepsini değiştiriyorsun. Bu dönem kapandı artık diyor kullandığın cep telefonu sahip olduğun son telefon olmalı. Tek kullanımlık plastik olayı bitmiştir. Kelimenin tam anlamıyla yıllar yılı kullanmayacağın giysiler giymek saçma sapan bir iş ve gezegen için inanılmaz derecede tahripkar diyor. Altta da şey demiş yani bu iş geçerli model olmaktan çıktı planlanmış miyat doldurma aslında bakarsan iş modeli dediğin şey artık geçerli bir iş modeli olmaktan da çıktı zaten diyor. Ve bunlar ihtiyaç duyduğumuz değişimlerin sadece birkaçı teknolojik buluşlarla bundan yakayı kurtaramazsın. Kapitalizm yönetiminde etik ya da sürdürülebilir tüketim diye bir şey olamaz. Kapitalizmin işlevi bedelli ne olursa olsun kâr etmektir. Bedeli başka herkesin ödemesi beklenir. Pengüvenler hayır diyor. Bu parayı alıp lağım deliğinize sokun. Bu iş burada biter. Bir de kartımız var tabi bu karede de. Pengüvenler der ki kapitalizmi durduralım. Kokusu çıkmış. Çünkü evet Sonraki son karelere geçiyoruz artık. E, toplumun tümünün diyor... ...burada göğsünde de bir tişört var. Üstünde de Greta'nın... E, ev yapımı, resmi. Yapımı. El el yapımı. Yapımı, el yapımı. El yapımı, ev yapımı. El yapımı, ev yapımı tişörtler diyor. Ve e, onu giymiş Brenda konuşuyor. Toplumun tümünün duruma müdahil olması gerekir... ...ama birçok insan alışveriş yapmayı ve bir şeyler satın almayı... ...onlara verilmiş Allah vergisi bir gezegen yıkma hakkı olarak görüyor... Ne yazık ki ancak kaçınılmaz iklim felaketleri onların bu konudaki fikrini değiştirebilir. Geri kalanımız muhteşem bir tumbergografi için çalışıyor olacağız. Greta'nın dediği gibi, eğer sistem bizim yeryüzünü kurtarmamıza izin vermiyorsa, o zaman biz de sistemi değiştirmek zorundayız demiş. Evet, son karede de. Bir takım sıralamaları var Brenda'nın umutsuzluk işe yaramaz. Onun için kendine umutlanma izni ver. Yüzde yüz katılıyorum buna. Bunun iş, bunun işe yaraması için mümkün ya da en azından yapmaya değer olduğuna inanmalıyız. Bir işe yaradığını hissetmek iyidir. Dolayısıyla çırpacak tek bir kanadın bile kalmışsa harekete geçebilirsin. Yok oluş isyanına ya da ikrim adaleti için deniz kuşlarına katıl. <gülüyor> Bin ağaç dik, Mahalleye iklim acil durumu ilan etmeye ikna et. Greve git, protesto hareketi yap. Bir toplantıya katıl ve bağırıp çağır. İklim değişikliğiyle mücadele eden milyonlarca deniz kuşu ve umut dolu insanla birlikte hareket et. Evet, manifesto gibi bir şey evet, oldu. Bir manifesto karikatürü olmuş hakikaten. Ee, bu Guardian'dan e, yakından takip etmeye çalıştığımız radikal bir çizer aynı zamanda komedyen Andrew Martha'nın son 4 Eylül çizim. 4 Eylül tarihli ee, Avustralya'da Avustralya Guardian'da benim. evet Avustralya evet, evet. uzun bir bandı ee, burada ben Thunbergocracy kelimesini Thunberg -Krasi. De <gülüyor> <gülüyor> tuttum Değil mi yapmayalım bence böyle şeyler Demokrasi yok. Zaten demokrasiyle aramızda çeşitli şekillerde problemler çıkıyor. Başka siler girdiği zaman. Hadi gidelim. Söyleyelim. En iyisindeydi anarko sadomarsupiyelizm. Marsupiyelizm. Anarko Sado, marsupiyelist. Tamam. Nezber diyeceğiz. Ben, programda sınav var. Evet. Ben anarko marsupiyelistim. Aynen. <gülüyor> Katılıyorum. <gülüyor> Peki, <gülüyor> çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz Ben teşekkür ediyorum iyi haftalar Size iyi ederim. yayınlar İzel Rozental ile haftanın karikatürleri